Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lilmuttaqin ve la'udvane illa lizzalimin. Ves salatu ve's selam ala e'şrefil enbiya'i vel mursalin. Salavatullahi ve selamuhu taala aleyhim ve aleyna ecme'in. Allahumme allimna bima yanfa'una, binfana bima allamtana fe innaka ala Allahümme azzel İslam'a ve müslimîn ve âli kelmetel hakkı ve din bir rahmetike ya arhamurrahimîn Ey bizi yoktan var eden Rabbimiz Sana hamdu ve senalar olsun Sen bizlere bizden peygamber gönderdin Bizlere senin yolunu aydınlattı Geceli gündüzlü İstirahatını düşünmeden Ümmetinin uğrunda kendisini feda eden o Resul-i Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in üzerine salat ve selam olsun. Evet değerli kardeşlerim, bugünkü konuşacağımız konu, Resul-i Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti Muhammed'e ve beşeriyete peygamber olaraktan gönderilmesi. Beşeriyete peygamber olaraktan gönderilmesi. Yüce Rabbimiz, beşeriyete büyük bir ikramda bulundu. Peygamberlerin en sonunu gönderdi. Muhammed bin Abdullah, Abdullah'ın oğlu Muhammed. Hem kendisi tatlı hem de ismi tatlı olan salatu ve selam bunun üzerine olsun. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olaraktan gönderilişi yeni bir dünyanın başlangıcı, yeni bir beşeriyetin başlangıcı olacağını göstermektedir. Çünkü onun nuru bütün dünyaya şamildir. Ve bütün dünyayı aydınlatacaktır. Ondan dolayı Allah'ın Resulü'nün gelmesiyle beşeriyetin tekrar bir saadet ve mutluluğa erişmesi muhakkak olmuştur. Dolayısıyla Allah şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühen nebiy İnne erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallah biiznihi ve sıracan munira ve beşiril müminin بِيَنَّ lehum مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا Sadakallahu lazim. Ey Peygamber, Ey Habibim, Ey Resulüm, Seni şahit, Mübeşşir ve nezir olaraktan gönderdik. insanları Hakka davet ettiği gönderdik. insanları müjdele için gönderdik. Seni aydınlatman için gönderdik. Müminleri müjdele ve onlar için Allah'ın indinde büyük mükafatların olduğunu onlara bildir diye gönderdik diye buyuruyor evet peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olaraktan geleceği sadece bizim kitabımızda zikredilmemiştir önceki peygamberlerde peygamber efendimizin geleceğini müzelemişlerdir Musa peygamber müjdelemiştir. İsa peygamber müjdelemiştir. ve bütün peygamberleri gönderdiğinde Allah ahit almıştır sizden sonra gelen bütün peygamberlere söyle demiştir peygamber göndereceğim o peygamber hayatta olduğunuzda ona inanacaksınız onu destekleyeceksiniz onu teyit edeceksiniz ve ümmetinizi de ona uymaları iman etmeler için onlara tebligatta bulunacaksınız diye Allah bütün peygamberlerine bu tavsiyede bulunmuştur evet bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, efsafi nübubbesi, peygamberlik vasıfları bütün peygamberlerin kitaplarında zikredilmiştir. Bundan dolayı Peygamber Efendimizin peygamberliği, Resul olması, belirli bir zamana, belirli bir mekana şamil değildir. Kıyamete kadar, bütün ümmete, bütün beşeriyete, onu da bırak, bütün cinlere dahi Peygamber Efendimizin peygamberliği, Resulü onlara da şamil olmuştur. Evet İbni Abbas söyle buyuruyor. Allah ondan razı olsun. Hazreti Allah herhangi bir peygamber gönderdiği zaman onun ahdini almıştır. Le'in <gülüyor> ba'asallahu <gülüyor> Muhammeden ve hayun. hayyun. Muhammed'i peygamber olarak gönderdiğimde sen de sağ canlı olacak olursan ona inanacaksın. Onun sancağının altına gireceksin diyerekten İbni Abbas tefsirlerinde bu şekilde buyurmaktadır. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Önceki kitaplarda Evsafı zikredildiği gibi Ve ona tabi olması da Aynı zamanda zikredilmektedir Değerli kardeşlerim Sıfatı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fit tevrat, Tevrat'taki Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberlik sıfatını Bakınız nasıl zikrediyor Ve Caa vasfuhu fit Tevrat Peygamber Efendimizin vasfı Şöyle zikredilmiştir Tevrat'ta. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş ise Tevrat'ta da aynısı zikredilmiştir. Atâ b'ni diyor ki Atâ b'ni Yessar Abdullah bini Amr ibn-i As Ben diyor Abdullah bini Amr sordum. Ve kâlelhu akbirni an sıfatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in vasfını sıfatlarını Tevrat'taki sıfatlarını söyle dedi. Çünkü Abdullah Radiyallahu anh bu kişi Tevrat'ı okur, Tevrat'tan haberdar olduğundan dolayı buna bu soruyu yönelttik diyor. Fekale dedi, ecel, evet dinleyiniz, Tevrat'taki peygamberin vasıflarını sizlere zikredeceğim diye buyurdu. Vallahi Allah'a yemin ederim ki, اِنَّهُ لَمَوْسُوفٌ فِي misli بِمِسْلِ سِفَاتِهِ fil الْقُرْأَنِ an. Kur'an'dan nasıl zikredilmiş ise, peygamberin, sıfatı aynı Tevrat'ta da zikredilmiştir diye buyurdu. Aynen şöyle Ya eyyühen ey peygamber ey peygamber inne seni gönderdik şahiden şahit olaraktan ve mübeşiren müjdeyiniz olaraktan ve neziren uyanıcı olaraktan ve hırzanil ümmiyyin Arapları fenalığa düşmekten kurtarmaktan, fenalığa düşmekten kurtarmaktan seni gönderdik ente abdi sen benim Kölemsin ve kulumsun ve Resulü peygamberimsin. Semmeytüken mütevekkil, sana mütevekkil diye isim verdim. Neyse bir fazlım ve la galiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesli, orada burada, ürkütücü, yüksek sesle konuşmayacaktır. Evet, velayet la yetteu kötülüğü kötülükle karşılamaz ve lakin yafu ve akfir ve bağışlayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ölen Yakutullahu, hatta yugun biihi el millet el aüjeb, dinini tamamlamazdan önce de Allah onun ruhunu kabz etmeyecektir. Ölen Yakutle bütün beşer diyecektir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Feyiftahullahu biihi, ayının omiyam, gözü kapalı gözleri açacaktır, kapalı kulakları açacaktır ve kafir olan kalplere ta edecektir bu söz. Evet Peygamber Efendimizin vasıfları aynen bu vasıflar Tevrat'ta da zikredilmiştir. Tevrat'ta da hatırlatılmıştır. İncil'de de söyledilmiştir. Evet bununla beraber görüyoruz ki Yahudiler ve Hristiyanlar bu vasıfları görmezden gelerekten İslamiyeti e ellerinden geldiği kadar hücum etmektedir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim Bizim peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam onun üzerine olsun. Bütün peygamberlere peygamberliği bildirilmiştir. Vasıfları herkese izah edilmiştir. Herkese anlatılmıştır ve bütün peygamberlerde bütün peygamberlerde ümmetlerine hayatta kaldığı müddetçe peygamber gelecek. İsmi Muhammed olacak. Herkese bunu izah etmişlerdir. Allah'tan verilen kendilerine verilen emaneti aynen verdikleri ahdi yerine getirmişlerdir. Evet, Peygamber Efendimizin vası bütün kitaplarda zikredilmiştir. Evet, gelelim değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyaya gelişine ve Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimizin dünyaya geldikten sonra dünyanın çevresinin, cehresinin değişmesine, beşeriyetin, beşeriyetin bir kısa zaman içerisinde herkes için bir umut dünyası olduğunu göreceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Babası Abdullah idi. Babası Abdullah idi. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, dördüncü ayın, dördüncü ayın, yirmisi veya yirmi biri, ...beş de... ...dünyaya tecelli etti... ...Rebil ayının... ...dokuzunda... ...dokuzunda dünyaya tecelli etti... ...Resul-i Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...annesi Amin'e şöyle diyor... ...ne zaman ki ben... ...peygamberi doğduktan doğurduktan sonra... ...Abdullah Muhammed'i doğurduktan sonra... ...derhal müjdeci olaraktan... ...dedesine gönderdim... ...dedesine haber gönderdim... ...dedesi Muttalip derhal geldi... Çocuğu elimden aldı ve Beytullah'a girdi. Beytullah'a girdi hem Beytullah'a tavaf etti hem de Beytullah'ın içerisinde bu Muhammed'e dua etti diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz'i Abdülmuttal'ı çok severdi. barına bastı ve ne yapacağını bilmek, bilmek kaydıyla da hemen Beytullah'a koştu. Beytullah da Hazreti Muhammed'in Mustafa'nın çocukluğunu o Beytullah da müjdeledi ve orada gördü. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesinden sonra ilk defa Süveybe Ebu Leheb'in Ebu Leheb'in cariyesi var Ebu Leheb'in cariyesi var Annesinin sütünden sonra da ilk defa Süveybe'nin Süveybe'nin sütünden içmiş oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelişmekte iken gelişmekte iken hal böyle devam ederken hal böyle devam ed ed ederken peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmuş olduğu yıla da amul fil fil yılı denildi. Bunun maksadı da değerli kardeşlerim Yemen'de bir Ebrehe vardı. Ebrehe el Eshram Yemen'in kralı, Yemen'in kralı. Yemen'in kralı Hristiyan idi. Bu Hristiyan olan kişi Beytullah'ı ...ne kadar dünyanın etrafından gelen kişiler tavaf ediyor, oraları gelip görüyor, hasitlik yaparaktan sana kentinde bir kilise meydana getirdi. Zuhreden, altınlardan, süslenerekten en büyük önemi vererekten bir kilise yaptı orada. O kilise kayesi şuydu, Mekke'ye gelen hacıların yönünü oraya çevirmek idi, bunu arz ediyordum. Ama ahmak şunu uttu. Bilemedi ki, bilemedi ki oraya gelen Allah'ın emriyle geliyor. Orayı yaptıran Allah'ın emri emriyle yapıldı. İbrahim Halulullah oraya diktiğinde taşları Allah'ın emriyle dikti. Oraya geldiğinde emri ilahi tecelli etti. Orada zemzem suladı, kaynadı. Orada zemzem sularının kaynamasıyla dünyada dünyada ayak basacak herkesin bir mahattatı istasyon gibi orasını işleyeceğini iyice bilemiyor idim. Evet bu hali göremedim. Ancak bunun üzerine etrafta yaşayan bazı Araplar Eşrem'in bu şekilde yaptığını gördüler. Ve günlerden bir gün Kenane kabilesinden bir kişi Kenane kabilesinden bir kişi o kiliseye gitti. O kiliseye girdi gece gece Büyük abdesini yaparaktan... duvarların her tarafını çaldı ve oraları pisledi. Bunun üzerine Ebreheye söylediler bunu. Ebreha çok kızdı, öfkelendi. Ben gideceğim dedi, yemin ederekten onların Beytullah'ını taş üzerine taş koymayacağım, hepsini yıkacağım dedi. Hiçbir eser bırakmayacağım dedi. Büyük bir ordu hazırladı. Büyük bir ordu hazırladı. Her ordu, her askerin başına her askerin altına bir tane fil vererekten ve başlarına da Mahmud isminde bir fili tayin ederekten Yemen'den çıktı. Gayesi ne? Gayesi Beytullah'ı yıkmaktı. Gayesi Beytullah'ı yıkmaktı. Ama değerli kardeşlerim öyle bir hal ki öyle bir hal ki Allah'ın Allah emri kırmış olduğu o Beytullah'a kim yüz sürebilir? Kim el sürebilir oraya? Kim gidip de herhangi bir işlemde bulunabilir Evet devam ediyor geliyor Beytullah'a yaklaştım. Mekke-i Mükerreme'deki bütün kişiler Dağlara sığıldı Dediler ki Ebrehe geliyor Büyük ordusuyla kaçalım Oradan kendimizi kurtaralım Diyerekten kendileri dağlara sığıldı Ancak Ebrehe yaklaştı Meselesini fazla uzatmayacağım Ebrehe yaklaştı İleri gelenlerden Abdülmuttal'ı bir çağırdı Abdülmuttalab'ı çağırdıktan sonra Abdul Abdülmuttalab'a izah etti. İzah etti. Dedi ben burayı yıkmaya geliyorum. Bana çıkmayacaksınız karşıma. Benim önüme çıkacak olursanız hepinizi yok ederim. O dedi ki hayır. Beytullah Allah'ındır. Orayı yaptıran orayı koruyacaktır. Ancak belmalıma davarıma, servetime dokunmamanı, dokunduysan vermeni arz ediyorum dedi. Yahu ne kadar acayip bir insansın. Senin Beytullah'ını yıkmaya geliyorum. Senin servetinden bahsediyorsun deyince oranın sahibi vardır. Orayı o koruyacaktır dedim. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, Müslümanların sahibi Allah'tır. İnallaha yudafi alillezina amenu. İman edenleri Allah savunur. İman edenleri Allah savunur. Ve men yetevakkalallahi fehu hasbu. Kim Allah'a tevekkül olursa Allah ona yeter. Allah ona yeter. Nerede olursak olalım ...gece olalım, gündüz olalım... ...hangi mevsikte olursa olalım... ...dünyanın neresinde olursak olalım... ...elimizi kaldırdığımız zaman... ...ona direkt bağlantı kuraraktan. ...Ya Rab bizlere yardım eyle... ...Ya Rab sen bizleri koru... ...Ey Allah'ım bütün mazlumlara... ...sen yardım et... ...Ey Allah'ım... ...Filistin'deki kardeşlerimize... ...Süriyedeki kardeşlerimize... ...senin uğruna cihad eden... ...bütün Müslüman kardeşlerimize yardım et diye, nerede olursak olalım, elimizi açtığımız zaman o bizim münacatımıza karşılık veriyor. O bizim çağrımıza karşılık veriyor. Arada herhangi bir vesile yok. Arada herhangi bir bağlantı yok. Sadece dilek o bizim sözümüz eşi diyor. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe'inni qarîb ucib-u davetî dâ izâdî an. Ey habibim beni gelir de senden sorarlarsa ben çok yakınım. Ben onlar istediği zaman veririm. Ne isterlerse onu onlara sunarım diye buyuruyor Rabbimiz. Ne kadar ırhamur Ya Rab sana hamdü seneler olsun ey bizim Allah'ımız. Evet Beytullah'ın sahibi Allah'tır. Müslümanların sahibi kimdir? Allah'tır. Tevhid ilahiyeyi inşa eden kişilerin sahibi kimdir? Allah'tır. Mucahitlerin onun uğrunda cihad eden kişilerin sahibi kimdir? gene Allah'tır. Ondan dolayı Hazreti Allah, Hazreti Allah kendisini seveni nerede olursa olsun muhafaza eder değerli kardeşlerim. Evet ne zaman ki mekke mükereme yaklaşınca Mekke ehli dağlara kaçtılar. Ebrehe'nin zulmundan kurtarmak için, kurtarmak için ama Allah öyle bir, öyle bir akla hayale gelmeyen Ordular, askerler, fertler gönderdi ki O fertlerin taşıdıkları Ne atom, ne de bomba, ne de silah Ufacık mercimekten büyük, nohuttan küçük taş Topraktan yapılmış taş Onlar geldiler onların üzerine Ebrehe'nin ve askerin üzerine Cemaat cemaat geldiler Cemaat cemaat geldiler onlar Ebabil, Ebabil Cemaat cemaat geldiler. Onların üzerine, onların üzerine ayaklarının arasındaki taşımış oldukları o ufacık o ufacık taş şeklindeki taş şeklindeki taşlaşmış olan şeyi üzerinden de bıraktılar. Beyinden giriyor, affedersiniz de arkasından çıkıyor. Hepsi bu şekilde helak oldu. Sadece kendileri değil, aynı zamanda fillerde helak oldu. Fillerde onun de helak oldular. Onlardan hiçbir eser kalmadı. Allah dilerse, Allah dilerse kişileri rüzgarla helak eder mi eder? Kuşlarla eder mi eder? Depremle eder mi eder? Sulallahla helak eder mi eder? Allah da Ebrehe'yi işte o kuşlarla ufacık kuşlarla o koskocaman orduyu Mekke'de yaşayan kişiler kişisel olaraktan onların karşısına çıkamadılar. Ama Allah onların başına ebabil kuşları gönderdi. Ebabil kuşları onları teker teker teker başından sonuna kadar onları helak etti. Onlardan kurtaranlar bile yolda helak etti. Hatta Ebraha bile memleketine kadar gitti orada geberdi. Onun da orada eseri kalmadı. İşte değerli kardeşlerim kim İslam'a saldırırsa kim Allah'ın tevhidini neşredenlere neşredenlere gönül kurda onların aleyhinde olacak olursa Allah da onların aleyhinde olacaktır. Ondan dolayı Allah'ın Resulü buyuruyor ki ''Men Ali veliyyen fakat azentuhu bilhargi. bilharbi'' ''Kim benim dostuma düşmanlık ilan edecek olursa kim benim dostuma düşmanlık ilan edecek olursa ben de ona düşmanlık ilan ederim.'' diye buyuruyor. Biz sahipsiz değiliz. Önemli olan biz sahip olalım kendimize. Önemli olan Allah'a sevelim. Önemli olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize göstermiş olduğu o hak yolundan ayrılmayalım. Dolayısıyla bizler boş değiliz. İslam düşmanları değerli kardeşlerim. Çokluğumuzdan korkmuyorlar. Yegane bizim cevherimiz İslam'dan korkuyorlar. Kur'an'dan korkuyorlar. Bunu bertaraf etmek için ellerinden gelen bütün şeytani vesveseleri, vesileleri kullanıyorlar. Bundan dolayı elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah her halükarda elhamdülillah bizler boş değiliz bizlerin Rabbimiz bizlere sahip çıkacaktır biz onun emrini tuttuğumuz müddetçe. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim dünyaya gelmesiyle dünyaya gelmesiyle büyük alametlerde zuhur etmiştir. Büyük alametle zuhur etmiştir. Onlardan bir tanesi bin seneden beri diğer diyarında sönmeyen ateşler sönmüştür. Orada kiliseler yıkılmıştır. Bir takım akmayan sular akmaya başlamıştır. Meyve vermeyen ağaçlar meyve vermeye başlamıştır. Gönüller hoş olmuştur. Gönüller hoş olmuştur. Gönüller edilmiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya gelmesiyle. Evet Peygamber Efendimiz yetim doğmuştur resul Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası bir yolculuğa gittiğinde orada vefat etmiştir. Annesinin rahminde iki aylık iken Peygamber Efendimizin babası vefat etmiştir. Evet baba sevgisinden mahrum kalmıştır. Baba şefkasından mahrum kalmıştır. Daha sonra Amine annemiz, Amine annemiz Binte hep annesi de Hakeze 6 yaşındayken 6 yaşındayken Resulü i Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındayken de annesi vefat etmiştir. Daha sonra Abdülmuttalip'in kefaletine geçerekten Abdülmuttalip buna bakmaya başlamıştır. Abdülmuttalip iman etmemiştir ama onun kalbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne bağlı olduğundan dolayı bütün fedakarlığı, bütün kahramanlığı feda ederekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmiştir. Evet, Abdul de vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz 8 yaşına ulaştığında. Daha sonra amcası Ebu Talip kefaletine geçmiştir. Ebu Talip de elinden geldiği kadar amcası Ebu Talip de hizmet etmiştir. Evet, Ebu Talip de Müslüman değildi. Peygamber Efendi de inanmamıştı ama... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmekten de geri kalmamıştır. Evet ta ki Ebu Talip de hele vefat etmiştir. Bunun üzerine, bunun üzerine resul şan Efendimiz çocuk iken bile, çocuk iken bile herkes severdi. Emindi, güvenilirdi ve kendisi ahlakta en üstün bir peygamber idi. Geleceğini göstererek peygamber olacağını gösteriyor Hayatında yalan söylememiştir asla işki içmemiştir asla putlara secde yapmamıştır Allah uğrunda peygamber olmadığı halde Allah uğrunda elinden gelen bütün kayreti yapmıştır evet peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdülmuttalip'tan sonra Abdülmuttalip'tan sonra Ebu Talibe Ebu Talip'tan sonra vefatından sonra kendisi yavaş yavaş gelmektedir büyümektedir bunun üzerine, bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah şöyle diyor Ya Muhammed, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sen yetim olaraktan geliştin, sen hak ve hakikati bilmiyordun, şeriat nedir bilmiyordun Sana şeriatı öğrettik, sen fakir idin, senin gönlünü zengin kıldık Senin etrafın yoktu, sana etraf yarattık senin çevren yoktu sana bir takım seni tanımayan kişileri sana dost kıldık ey Muhammed diyerekten Allah'ım Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e teselli etmiştir evet değerli kardeşlerim Resul-i Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğuması hayatında çektikleriyle ve herkese örnek olaraktan yetimlikte Peygamber Efendimiz örnektir ...yetimlikte peygamber efendimiz... ...örnektir, peygamber efendimiz... ...Allah'ın sevgilisi, yetim kalmıştır... ...evet, şu anda... ...şu anda, görüyoruz ki... ...kişiler, savaşlarda... ...evlatlarını, ya babalarını kaybediyorlar... ...ailelerini kaybediyorlar... ...yetim kalıyorlar... ...şu zamanda, şu günlerde bile... ...yüzlerce çocuklar yetim kalıyorlar... ...umarız ki o yetim yavrularda... ...peygamber efendimizi... ...örnek alaraktan kendilerine teselli ederler de... ...az dahi olsun türlerini götürmüş olurlar. Evet, değerli kardeşlerim, Hz. Allah Celle Celaluhu bizleri kıyamet gününde onun livası, sancağını altında toplamayı nasip eylesin. Kendisine verilecek şehadetten Rabbimiz bizlere onun şehadetinden, onun şefaatinden da bizlere bizlere versin ve mahrum eylemesin. Ve ahiru davane enilhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala ala seyyidine Muhammed.